Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Değerli kardeşlerim, Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Yüce Rabbimiz inşallah amellerinizi makbul eylesin biraz önce ders yapan Abdullah yolcu hoca efendi kardeşimizden de sizlerden de razı olsun. Allah Teala ilminizi, ilmimizi, ömrümüzü, malımızı bereketli kılsın. Hidayet yolunda koşanlardan bizleri eylesin. Bizleri her türlü daraletten, her türlü yanlıştan uzak eylesin nefsine esir olan zayıf müminlerden olmaktan bizleri korusun. Daima Yüce Rabbimiz elimizden tutmak suretiyle bizi kendi yolunda, hak yolda muvaffak eylesin. Cümle ümmeti Muhammed'i hak yolda muvaffak eylesin. Yüce Rabbimiz bütün İslam ümmetini her türlü sıkıntıdan, her türlü beladan, musibetten uzak eylesin, korusun. İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık besleyen ve bu uğurda çalışmalarını yürüten, malını, kalemini bu uğurda harcayan e, insanlara da Yüce Allah. Hidayet nasip eylesin. Eğer hidayete layık değilseler allah Teala onları kendi dertleriyle baş başa bıraksın. Ve Müslümanları da onların şerrinden muhafaza eylesin, emin eylesin. Değerli kardeşlerim, geçen hafta bırakmış olduğumuz yerden bugün de devam edeceğiz. Bakara suresinin 36. ayeti kerimesine kadar biraz mal, biraz da tefsir yapmak suretiyle görüşlerimizi, e, ayetin düşündürdükleri e, hakkındaki görüşlerimizi, bilgilerimizi serd ettikten sonra e, ayet, o nokta kalmış idik. Bugün de 37. ayetten itibaren mal ve tefsire devam edeceğiz. Bildiğimiz gibi yapmış olduğumuz tefsir ilmi bir tefsir değildir. Sadece e, ayetten anlamış olduğumuz e, manaları aktarmaya çalışıyoruz. Daha sonra da soru cevap bölümünde bildiğimiz kadar sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz. Allah sizleri de bizleri de muvaffak eylesin. Niyetlerimizi salih eylesin. Hak yolda bizleri emin ve güçlü eylesin inşallahü teala. Değerli müminler, değerli kardeşlerim. 37. ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Fetelakka Ademü min Rabbihi kelimatin fetâbe huhuve tava Rahim bu Adem bu Rabbinden birkaç söz teki etti Rabbi ona birkaç söz söyledi bu ee, inne huhuve tava Rahim bu ki o çok çok e, Tövbe edenlerin tövbesini çokça kabul eden ve merhametli olandır. <Gülüyor> Mali verdikten sonra bu ayet-i kerimenin düşündüklerini de aktarmak istiyoruz. Bu durum devam ederken Adem Rabbinden bir takım ilhamlar aldı ve derhal tövbe etti. Çünkü Allah tövbelerini tövbeleri kabul eden ve merhametli olandır, merhameti bol olandır şeklinde maali verilmiş olan bu ayet-i kerimenin bize hangi ufukları açtığını, hangi noktalarda bizlere işaret buyurduğunu, hangi noktalarda e, bilgilenmemizi istediğini e, şu sözlerimizde açıklamaya, açmaya çalışalım inşallah. Adem Rabbinden kelimeler aldı, Rabbi Adem'e e, hitap etti. Ve bu hitap nedir? Bu hitap Yüce Allah'ın Adem Aleyhisselam'ı tövbeye davet etmesi. Adem Aleyhisselam'ın tövbe ettikten sonra onun tövbesini Yüce Allah'ın kabul ettiği ve bu şekilde tövbesi kabul olmuş. Bir insan olarak dünyadaki imtihan aranesine gönderildiği ve bu şekilde kendisinin ve zürriyetinin dünyada çoğalmak suretiyle imtihan olacaklarını bildirmiş oluyor ve bu olayda Yüce Allah Nasıl ki Adem'in söz dinlemeyen bir sözünü Allah'ın bir sözünü bir emrini tembellik ve biraz da rehavet ile bir kandırmışlık içerisinde bir kanma olayı içerisinde Rabbinin bir emrini dinlemeyen bu konuda suistimal içerisinde bulunan ve ardından hatasını anlayıp tövbe eden ve edilen bu tövbe karşısında eee Allahu Teala'nın onun tövbesini kabul etmesi ve bu ayet-i kerimede de bildirdiği gibi Allahu Teala'nın e, tövbe edenlerin tövbesini çokça kabul ettiğini ve bundan memnun olduğunu bildirmesi. Çokça tövbeyi kabul etmesinin sevbinin de onun aşırı merhametli rahmetli olmasıyla ilişkin olduğuyla ilgili bilgiler bizlere burada aktarılmış olunuyor ve bu durumdan Adem aleyhisselamın ve Havva annemizin zürriyetinden gelen Adem'in neslinin Allah ile olan diyalogları ilişkileri Allah ile olan e, iletişimleri bir örnek olarak aktarılmış olunuyor. Her nasıl ki Adem hata etmek suretiyle, gaflete dalmak suretiyle, e, biraz da suistimal yapmak suretiyle Allah'ın emri çiğneyip de günahkarlardan olduktan sonra Allah'tan başka girecek kapısı Olmadığını anlamak suretiyle tövbe ederek, pişmanlık duyarak, hatasını ikrar ederek Allah'a yaklaştığı bu durumda Yüce Allah'ın onu affetmesi bütün Adem'in zürriyetinin başına gelecek olan durumdur. Ve bütün Adem, Adem, Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyeti aynı şekilde tövbe etmeli, hata ettiğinde, unuttuğunda, gaflete daldığında, yanıldığında, birilerinin kışkırtmasına geldiğinde, nefsinin hilelerine, oyunlarına geldiğinde yapacak olduğu şeyin tövbe etmek olduğu ve tövbesiyle ilgili e, umut var olması gerektiği zira Yüce Allah'ın aşırı merhamet sahibi olan bir Rab olması hasebiyle tövbelerden memnun olacağı, tövbe edenden razı olacağı, tövbe edenin günahını affedeceğiyle ilgili e, bize bilgiler bu ayette e, gelmekte ve yansımaktadır. Diğer ayete geçelim. 38. ayet-i kerimede. قُلْ نَحْبِطُوا مِنْ هَا Dedik ki, Allahü Teala diyor ki, dedik ki, burada çoğul olarak na'a zamirinin kullanılması, e, meleklerle beraber Yüce Rabbimizin bu sözü söylediğini bize hatırlatıyor yani adeta bizler melek işte meleklerimle birlikte Adem'e dedik ki ey Adem ve Havva ve onların e, taşıdıkları zürriyetler hepiniz birlikte bulmuş olduğunuz yerden çıkın İnin, cennetin yüksek bir yerde olduğuna işaret ediyor burada. Çünkü ihbit, ihbitu emri, inin emri bize bunu gösteriyor. Çünkü inmek yüksekten alçağa doğru olur. Dünyaya baktığınız zaman da alçak yer manasında olması hasebiyle dünya e, alçak bir yerdir, cennete göre. Alçaktadır. Dolayısıyla bir e, insanların kovulduğu bir yerdir, alçakta bir yerdir ve o yüzden cennetten inin aşağıya ve dünyaya konuşlanın emrine Adem ve Havva taşıdıkları zürriyetle beraber muhatap olmuşlardır. Fıimma yettiynne kum minni huden femen tabi'e hidaye fe la khauf alehim ve Bu ayet kelimede ayetin devamında eğer benden size bir hidayet gelir gelir de her kim hidayetime tabi olursa onlar için herhangi bir korku yoktur ve onlar üzüntü çekmezler. Malinde yüce Rabbimiz bir ayet buyurmuştur. Adem ve Havva'nın dünyaya inişlerinden itibaren e, imtihana tabi tutulacakları bu imtihanda onlara rehberlik eden şeyin Allah'tan gelen hidayet rehberinin olacağı, Allah'tan gelen hidayet rehberinin elçiler ve kitaplar şeklinde olacağı her kim ki bu elçileri, bu kitapları dikkate alırsa, bu insanların artık korkudan emin olacakları ve onların asla üzülmeyecekleri, üzüntüye düşmeyecekleri hatırlatılıyor, bildiriliyor. Cennetten kovulan, Adem ve eşi Havva büyük bir endişe, büyük bir korku, büyük bir hüzün, büyük bir e, sıkıntı içerisinde iken oradan kovulmuşlardır. Allahü Teala, evet sizin durumunuzu görüyorum, ancak kim size e, her kim size, e, kendisi, kendilerine göndermiş olduğum hidayete İslam'a, tevhid dinine e, iman eder de o dinin gereklerini yerine getirirse kim rehber olarak tanıdığım peygamberlerin izinden yolundan giderse kim rehber olarak göndermiş olduğum kitabın emirlerinden dışarı çıkmaz onun yolundan giderse artık onlar için şu Adem ve Havva'nın Cennetten kovulurken duydukları endişe ve korku onlar için daha olmayacaktır. Bu aynı zamanda Adem ve Havva için de olmayacaktır. Çünkü Adem ve Havva da kendilerine gönderilen hidayet e, rehberine tabi olacaklar. Ve büyük bir pişmanlık içerisinde Rablerine kulluk edeceklerdir. Bu yüzden dolayı onlar da üzülmeyecek artık. Ve onların dünyaya taşıdıkları, zürriyet. Onların dünyaya taşımış oldukları zürriyet de Allah'ın emirlerini dikkate aldıklarında, onun kitabına, Resulüne uyduklarında onlar için de bir korku ve ürperti ve hüzün asla olmayacaktır. Velledine keferu ve kezzabu bi ayatina. Ulaihi ashabun nar. Bizim göndermiş olduğumuz rehberi, rehberi yalanlayan, peygamberleri yalanlayan, hidayet ölçülerini, emirlerini, nehirlerini anlatan kitabımızı yalanlayanlara gelince, ayetlerimiz yalanlayan, yalanlayanlara gelince, ula iki ashabınlar, işte onlar cehennem ashabıdırlar. Humfiha halidun'' onlar orada ebediyen kalacaklardır. Demek ki cehennemde ebedi olan ebedi olarak kalacaklar. Allah'ın peygamberini, peygamberlerini, Allah'ın göndermiş olduğu kitabı yalanlayanlar olacaklardır. Yani kafirler cehennemde ebediyen kalacaklardır. Ya beni İsrail adkuruni'meti yelleti en'amtu aleykum. Ey oğulları! Size vermiş olduğum nimeti hatırlayın. Ve avfu bi ahdi. Bana vermiş olduğunuz sözde durun. Ufi bi kum Ben de size vermiş olduğum sözde durayım. Şayet siz bana vermiş olduğunuz sözde durur, durursanız, ben de size vermiş olduğum sözde dururum. Ve iyyaya ferhabun. Bana doğru koşun, bana doğru kaçışın. Sorunlardan, problemlerden, sıkıntılardan, tağutlardan, yanlışlardan, küfürden, şirkten, batıldan, şeytandan adeta kaçın. Kurtuluşunuza doğru, sığınak yeriniz olan Rabbinize doğru, gerçeğe doğru, hidayete doğru, kurtuluşa doğru canhıraş bir şekilde koşun ve o e, zulmetin, hidayetsizliğin karandığından adeta kaçışın. Ve amenu bima anzeltu musaddikan lima Yanınızda daha önce bulunan yani İncil'de, Tevrat'tan e, bilmiş olduklarınız gerçekleri tasdik eden edici şekilde size göndermiş olduğum Ayetlere, Kur'an'a iman edin. Walla takunu, awla kafirin Duyduğunuzda bu ayetleri hemen ilk duyduğunuzda onu inkar eden basit düşünceli inkarcılardan da asla olmayın. En azından onu bir tartın, e, birden yani düşünmeden akletmeden ne manaya ne manaya geliyor? E, bunun hikmeti nedir? Manası nedir? Sırrı nedir? Neyi anlatmak istiyor? ihtiva etmiş olduğu hüküm nedir? Tavsiye nedir? Emir nedir? Nehi nedir? Bunların hikmetleri nelerdir? Bunları daha düşünmeden, daha duyar duymaz. Bu ayet mi? Allah'tan mı geliyor? diye iddia ediliyor. Öyleyse bunu biz hemen reddedelim. Bizim örfümüze, geleneğimize, atalarımızdan kalan dine aykırı olan bu şeye veya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Söyle, getirdiği bu ayetlere e, resmen hemen ilk anda e, reddiye verelim, kabul etmeyelim şeklinde bir tavır sergilemeyin. En azından biraz düşünün, taşının, akledin, muhakemede bulunun. Ondan sonra inkar edecekseniz en azından öyle o zaman inkar edin. Yani Allahu Teala elbette e, insanların düşünmeden, bir şeyi tartmadan birden böyle sırf felanca getiriyor diye sırf onların sevmediği sırf onların inanmadığı bir elçi bu ayetleri getiriyor diye bu ayetleri inkar etmelerini uygun görmüyor. Bunu basitlik olarak görüyor. Ve diyor ki ey İsrail oğulları size vermiş olduğum nimetleri hatırlayın bana vermiş olduğunuz sözde durun ki ben de size vermiş olduğum sözde durayım. Bana doğru kaçışın ve size daha önce Tevrat'tan ve İncil'den bilmiş olduğunuz ayetlerin yanı sıra onu tasdikleyici bir şekilde göndermiş olduğum bu Kur'an ayetlerine de iman edin. Ve bu Tevrat değildir, İncil değildir. Öyleyse biz bunu Kabul etmeyelim. Bu peygamber Arap'tır, bizden değildir. Ee, peygamber olduğunu kabul etmiyoruz zaten. Dolayısıyla getirmiş olduğu ayetleri de reddedelim şeklinde bir tavır. Sergilemeyin, aceleci olmayın, düşünün, tartışın, tartın, bilgi, kulaklarınızla duyduğunuzu beyniniz muhakeme etsin. Ondan sonra eğer varsa bir yanlışlık, eğer varsa aklınızın almadığı bir durum işte ancak o zaman inkar edebilirsiniz. Ama daha anlamadan, duymadan birden inkarcılığa kalkışmanız doğru değildir. Zira bu inan ayetler zaten sizin bilmiş olduğunuz, İncil'den ve Tevrat'tan bilmiş olduğunuz gerçekleri tasdik edici şekilde gelmiştir. Öyleyse akledin de bir şekilde Kur'an ayetlerini inkar ederek daha önce bilmiş olduğunuz veya inanmış olduğunuz Tevrat'ın ayetlerini de inkar eden kafirler olmayın. Kendinizi inkar eden, daha önce iman etmiş olduğunuz noktaları bile e, inkar edecek bir pozisyona gelmeyin. Çünkü e, eski hidayet rehberi neyse, size şimdi gelen hidayet rehberinin ihtiva ettiği gerçekler aynıdır. E, bir, bunlar birbirlerini tasdik edici şekilde gelmiştir. Öyleyse düşünün bunların bir olduğunu, aynı kaynaktan geldiğini, aynı gerçekleri... E, ihtiva ettiğini bir zahmet öğrenin, anlayın ve düşünmeden, akletmeden reddiye verenlerden olmayın diye buyuruyor Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu ve aminu diğer ayeti kerimeye bakalım ve la telbisul haqqa oraya gelmedik Ve la teşteru bi ayati Evet, oradayız. Ve la teşteru bi ayati semenen Benim ayetlerimi ucuz fiyata satmak suretiyle onun karşılığında basit şeyler satın alan müşteriler gibi olmayın. Ve iyya fettakun Sadece benden korkun. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَل۪يلًا Benim ayetlerimi vererek onun karşılığında dünyanın basit menfaatlerini almayın. Bu ayeti kerime biraz açalım. Burada şimdi önemli durumlar var değerli kardeşlerim. Özellikle Kur'an-ı Kerim'i parayla okuyan Kur'an-ı Kerim'i içeriğini, tefsirini parayla yapan, fıkhı parayla öğreten, tefsiri parayla yapan, Kur'an-ı Kerim'i parayla okuyan insanlar için çok önemli burada e, işaretler var ve gerçekler var. Ne diyor Allahu Teala? "Ve la teşteru bi ayati thaman diyor ki Mahalleden okuyalım. Ne söylemiş? Biz de kendi görüşümüzü söyleyeceğiz. Bakınız. Sakın e, onu e, inkar edenlerden olmayın. İlki olmayın dedik. Ayetlerimi az bir karşılık ile satmayın. Yalnız benden, benim azabımdan korkun demiş. Ayetlerimi az bir... Şimdi burada belki biraz e, yanlış mana verilmiş. Ters bir mana verilmiş. Halbuki Burada ayetlerimi satmayın diyor ee, diye tercüme edilmiş. Ama ayete baktığımız zaman farklı. Ayette öyle demiyor. Ayette diyor ki وَلَا bi ayati ثَمَنًا قَل۪يلًا Benim ayetlerimle basit kıymetleri, basit şeyleri, az şeyleri satın almayın. Satın almayın. Bu şu demek. E, ayetlerimi vermek suretiyle bunun karşılığında basit dünyevi arazlar, dünyevi menfaatler, dünyevi kıymetler, basit şeyleri satın almayın diyor. Yani şu, bu e, şunu bize izah etmeye çalışıyor. Ayetlerimizin ihtiva etmiş olduğu hükümleri söylemekten imtina ederek Toplumda tepki almamak için uğraşan, beğeni kazanmak için uğraşan, ayetlerimizin gerçeklerini söylememek suretiyle çok işte sevecen, cenneti daima, cenneti müjdeleyen, insanları sadece işte Allah'ı sevmeye, peygamberi sevmeye, e, ahirette cennet umuduyla yaşamaya alıştıran sevk eden ardından Allah'ın sadece mahfiret e, yanını affedicilik yanını anlatarak e, azap e, eden ada, azabı şiddetli olan yanını hatırlatmayan daima insanların alkışını alacak, alkışını alacak beğenisini alacak vaazlar nasihatler yapmak suretiyle ve sadece insanların rahatını bozmayacak, keyfini kaçırmayacak cenneti müjdeleyen Allah'ın rahmetini içeren ayetler okumak suretiyle insanlar nezdinde e, itibar görmek için bu şekilde bir din algılaması ve din anlatımı içerisinde olmayı Kur'an'ın ayetlerini saklamak suretiyle insanların alkışını, takdirini insanların e, size olan teveccühünü satın almayın. Siz Allah'ın hatırını onun rızasını satın alın. Siz gerçekleri söyleyin e, Allah indinde e, takdir görecek, takdire şayan olacak bir durum içerisinde, bir davet içerisinde bir anlatım aksiyon içerisinde olmayı tercih edin. Asla e, diğer türlü dünyanın arazını, takdirini, insanların takdirini kazanmak için Allah'ın ayetlerini satmayın, saklamayın şeklinde bir uyarı var. Ve burada aynı zamanda biraz önce söylemiş olduğumuz gibi Kur'an hidayetini ancak para karşılığında okuyan, Para karşılığında Kur'an'ı anlatan insanlardan olmayın. Rıza Allah rızasını gözetin. Allah'ın cennetini gözetin. Allah'ın Allah'tan bekleyin mükafatını bu yapmış olduğunuz işlerin dünyadaki basit mükafatlara kanmayın. Dünyadaki basit mükafatlar için bu işi yapmayın. Dünyada çeşitli meşreplerden, mezheplerden, cemaatlerden Otoritelerden alkış almak için ayetleri onların keyfine göre yorumlamak suretiyle ayetlerin gerçek manalarını satıp e, dalaleti veya onların size e, vermiş oldukları hediyelere, takdirlere, alkışlara, teveccühlere kanmayın, bu şekilde kötü bir alışveriş içerisinde olmayın diyor. Öyleyse değerli kardeşlerim. Buradan şunu anlıyoruz. Allah'ın ayetlerini saklamak caiz değildir. İnsanlar kızacak diye, insanlar bizi dışlayacak diye Allah'ın söylemekten çekinmediği, anlatmaktan, izah etmekten, işaret buyurmaktan, açıklamaktan ve tehdit etmekten çekinmediği ayetleri saklamak suretiyle İnsanların beğenisini kazanmak caiz değildir. Bilakis durum ne olursa olsun insanları gerçeklerle buluşturmak, insanlara tevhidi anlatmak, insanlara e, Allah'ın emirlerini anlatmak, nehirlerini anlatmak, emir bir mağruf ve nehir münker yapmak Müslümanın birinci derecede yapması gereken görebilir. Ve Müslüman ancak bu şekilde yaparsa, Cenneti satın almış olacak, Allah rızasının yolunu tutacaktır. Aks takdirde bunun tam da tersi olma durumu söz konusudur. Yine otoriteler rahatsız olacak, cemaat sevmeyecek, cemaat kızacak, cemaat eleştirecek, insanlar eleştirecek, basın yayın eleştirecek, şu eleştirecek, bu eleştirecek diye şu şu ayetleri anlatmaktan da geri durmamamız gerektiğini bu ayet bize anlatıyor. Örneğin, faiz lobisi kızacak diye faiz ayetlerini anlatmayalım şeklindeki bir anlayış, burada yerilen bir anlayıştır, yasaklanan bir anlayıştır. Açıklar saçıklar rahatsız olacak diye tesettür ayetlerini okumaktan imtina eden bir kişinin anlayışı, bu ayetlerde yasaklanan bir anlayıştır. Yanlış bir durumdur. Yine buna benzer örnekler çoğaltmak mümkündür. Örneğin insanların çoğu oyunda, eğlencede, zinada, müzikte, şunda, bunda diye bu gibi meselelerde hükümleri cımbızlamak, yumuşatmak, helalleştirme operasyonları yapmak, güncelleme yapmak, e, tarihsel olarak yeniden algılama ve yeniden meseleleri ele alıp yeni bir formatla gündeme sokmak, güncellemek, insanların hoşnut olacağı şekle şemayla sokmak, ayetleri anlatırken, anlarken, tefsir ederken, insanların bugünkü nefsani temayüllerine uygun bir şekilde e, bir takım tefsirler, yaklaşımlar, teviller yapmak, ve, e, insanların Rahatsız olmayacağı şekilde hükümler çıkarmaya çalışmak, ayetleri tevil etmek, ayetleri mümkün olmayan manalara e, zoraki teviller e, getirmek ve bu şekilde tevillerle açıklamak elbette bu ayette yasaklanan, tamamen haram olan ve tamamen yanlış olan, sonu felaket e, olacak olan, azap olacak olan bir durumdur. Bu ayetler bize bunu ee, söylemektedir değerli kardeşlerim. Ee, ayetin sonunda ne diyor? Ve iyya fettekûn Sadece ve sadece benden korkun diyor. Sadece ve sadece benden korkun. Yani burada bize şunu, şunu da söylüyor. Otoritelerden korkarak, mahkemelerden korkarak eee Aç kalmaktan korkarak, işsiz açsız kalmaktan korkarak Allah'ın ayetlerini saklayıp veya o ayetleri başka manalara tevil edip, tefsir edip böyle büyük bir yanlış içerisinde olmayın. Dünyanın basit menfaatleri karşısında ayetleri satmayın. Dünyanın basit menfaatlerini almak için ayetleri Allah'ın ayetlerini, emirlerini, nehiilerini insanların heva hevesine göre yormayın şeklindeki bu emirler sadece ve sadece Allah'tan korkulması ve dolayısıyla bu tür yanlışlardan sakınılması gerektiğini bizlere anlatıyor. Korkmanız gereken yegane makam var, bir makam varsa o da Allah'ın makamıdır, Allah'tır, Allah'tan korkun, insanlardan korkarak, otoritelerden korkarak, krallardan korkarak, onların isteği doğrultusunda ayetlerden çıkmayan hükümleri sırf onlar istediler diye çıkartmayın ve bu şekilde fetvalar vermeyin. Örneğin buna bu aslumuzda bir örnek vermek gerekirse. Mesela adını vermeyeceğim bir ülkenin fetva kurulu bugün Suriye'de e, perişan durumda olan kardeşlerimizin mallarını, canlarını, ırzlarını korumak için yapmış oldukları gayretin cihat olmadığı konusunda hüküm vermişler. Fetva kararı var. Bu tamamen siyasi otoritelerin ısmarlama yoluyla... E, aldıkları, aldırdıkları, verdirdikleri bir fetvadır. Ve bunun böyle olduğu açık ve nettir. Dolayısıyla bu alimler sadece Allah'tan korkarak o otoritelerden korkmayarak bu konuda Allah'ın istediği yönde fetvalar vermeliydiler. Ama zaman zaman yemeye, avucunu yalamaya alışmış, daima yemeye alışmış, Refaha, otoritelerin kendilerine sunmuş oldukları rahat yaşama alışan o insanlar hak yolda olanları dışlamışlar. Kendilerinin hak yolda olduklarını, o efendim yumuşacık yataklarında yat, yatarak, yatarken, e, o mükellef sofralarda, israf sofralarında yemeklerini yerken kendilerinin en büyük cihadı yaptıklarını düşünerek görüyorlar. E, Kibirlenmişler, gururlanmışlardır. Ve bunu yaparken de malını, canını Allah yolunda harcayan ve canını alıp Müslüman kardeşlerini savunmak için, sırf Allah rızası için gayret eden ve bu yuğurda şehit düşen insanların, müminlerin, şehitlerin bu gayretini azımsamışlar. Hatta bunun heder ve helak e, noktasında e, bu böyle bir heder olmaya, helak olmaya eşdeğer bir ölüm olduğunu e, söylemeye çalışmışlar. Ne kötü bir yakıştırma ve ne kötü bir yaklaşım içerisinde olmuşlardır. Almış oldukları paralar ile, almış oldukları makam ve mevkiler ile e, Allah'ın ayetlerini maalesef bu insanlar satmışlardır. Kelli felli ismi büyük o insanlar burada açık ve net bir şekilde büyük bir hata içerisinde olmuşlardır. İşte ayet-i kerime bu tür insanlara nasihat ediyor. Böyle olmayın diyor. Allah'ın ayetlerini satmayın diyor. Otoritelerinizden korkmayın. Allah'tan korkun. Gerçek otorite Allah'ın otoritesidir. Gerçek azap Allah'ın azabıdır. Otoritenin azabından korkarak Allah'ın azabına tüçar olacak işler yapmayın. Çünkü Allah'ın azabı çetindir ve daimdir. Bu konuda bir gafete dalmayın diyor. Evet. Ee, bir ayet daha alalım ve bitirelim. وَلَا Hakka الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Ey insanlar! E, hakk'a batıl elbisesi giydirmeyin. Hakk'a batıl elbisesi giydirmeyin. Eğer bir yerde hak yolda bir cihat varsa onun batıl bir mücadele olduğunu düşünmeyin. Olduğunu söylemeyin. Böyle bir şey böyle bir şeyi yapmayın. Hakk'a batıl elbisesi giydirmeyin. Niyeti salih olan, sahih olan Allah rızası için yollara düşmüş olan açlığı, sefaleti, her türlü yoksulluğu, her türlü tehlikeyi göze almak suretiyle yollara düşüp, müminlerin ırzını manlı canlı, Allah'ın dinini korumak için yollara çıkan insanların bu gayretlerine şeytan elbisesi, batıl elbisesi giydirerek o insanların bu gayretlerinin maalesef yanlış gayretler olduğunu şeytani gayretler olduğunu söyleyecek kadar adileşmeyin. Hakka batıl elbisesi giydirmeyin. Hakkın batıl olduğunu söyleyecek kadar adileşmeyin. Hakkın hak olduğunu itiraf edin. Hakka haktır ama şöyle böyledir demek suretiyle o ammadan sonra gelen fakattan sonra gelen açıklamalar ile hakkın ee, adeta batılmış gibi e, ortaya sunulmasına razı olmayın. Böyle bir yanlışlık içerisinde olmayın diyor Allah Teala Müslümanlara. Bunu emrediyor. O eee ve hak. Hakkı da saklamayın. Hakkı saklayarak batılı ortaya çıkarmayın. Batılı hak diye takdim etmeyin ve entum ta'lemun. Halbuki siz Kânisiniz ki bu yaptığınız iş yanlıştır. Siz kânisiniz ki hak budur. Hak olan yol odur. Siz menfaatleriniz icabı hakkı batıl gösteriyorsunuz. Hakka batıl elbisesi giydiriyorsunuz. Kesinlikle böyle yapmayın. Allah'ın tavsiyesi, emri ve ikimu ve zekate ve rkuma ar ancak ne yapın namazı kılın namazı kıldırın ikame edin namazın toplumda yaygınlaşmasını sağlayın çünkü bu çok önemli bir ibadettir insanları kul olmaya hem bedenen hem kalben yaklaştıran çok önemli bir seanstır önemli bir iklimdir önemli bir hareket önemli bir eylemdir Öyleyse siz bu eylemi hep beraber yapın, yaptırın, bunun toplumda yaygınlaştı, yaygınlaştırın toplumda. Ve âtü zekat, zekatı da verin. Zekatı vermezseniz mala karşı e, köleliğiniz artar. Mal karşısında köleliğiniz artar. Zekatı verdiğiniz takdirde mala karşı e, direnciniz artacaktır. Siz zekatı verdiğiniz sürece... Malınıza köle olmayacaksınız, malınızı kendinize köle yapacaksınız. Öyleyse zekatı vermek de bir nefis terbiyesidir. İnsanın mala düşkünlüğünü, dünya düşgünlüğünü kontrol altına alan önemli bir ibadet ve mekanizmadır. Wa rka'u ruku edenlerle birlikte olun, onlarla beraber ruku edin Allah'a eğilin. Yani yapacak olduğunuz işlerde. Müminlerle beraber olun. Hayır işlerinde, doğru işlerde müminlerle beraber olun. Namazda nasıl rüküyü beraber yapıyorsanız, kıyamı beraber yapıyorsanız, secdeyi beraber yapıyorsanız, yani cemaatle namazını, namazınızı ifade ediyorsanız, diğer vazifelerde de hep beraber olun. Cihatta hep beraber olun. Hakkı savunmakta hep beraber olun. Bölünmeyin, parçalanmayın. Hakkı üstün tutun ve bunu da hep birlikte Bölünmeden, parçalanmadan yapın dünyalık menfaatler gereği kalabalık olma, çoğunluk olma, iktidarı ele geçirme, kendi meşrebini anlayışını hakim kılma, kendi egosunu tatmin etme, büyüklüğünü ispat edebilme, reşit olduğunu ispat edebilme gayretlerine girmek suretiyle ben varım başkası yoktur cihetinde bir felsefe içerisinde olmak suretiyle. Ee, başınızı alıp gitmeyin diğer müminleri görmezlikten gelmeyin kardeşlik hukukunu unutmayın birlik beraberlikten ayrılmayın hep beraber e, kıbleye yönelen müminlerle birlikte camide omuz omuza namaz kıldığınız müminlerle birlikte hakkı üstün tutun ona e, hep beraber e, mali bedeni kalbi ibadetlerinizi If, e, ifa edin. Bu görevlerinizi yerine get yerine getirin. Bu ayetlerle ilgili benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Ee, Allahu Teala hepinizden razı olsun. 43 dakikadır dinliyorsunuz. Yüce Rabbimiz sizleri de bizleri de hak yolda muvaffak eylesin. Ee, razı olacağı kulların e, hidayete eren kulların e, yoluna girmeyi bizlere nasip eylesin bizleri hidayetten ayırmasın daralete, daralete düşürmesin. Bu akhirudavana elhamdülillahi rabbil alamin. Vesallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi Evet